Mmm. Rahman Rahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. In. Dünya, insanlar, nefis ve şeytan konusunda hızlı bir toparlama yapmak istiyor mezalemiz bu fasılda. Onu hızlı bir şekilde okuyacağız. Böylece dünya, şeytan, insanlar, nefis konularında Genel bir toparlama yapmış olacak ve ondan sonra yeni bir bölümle tekrar karşımızda olacak inşaallahu Teala. Fazlun fi icmale ma mera tafsilihu bişâinü dünya ve الخلق ve الشيطان daha önce açıklamaları geniş bir şekilde geçen bu dört konuda özet yapabiliriz diyor ve cümletül emri meselenin özeti şudur: إنك إذا نظرت بعقلك أيها الرجل sen kendi aklına bile baktığında fakat enne dünya la baka aleha dünyada kalmak mümkün değil bunu anlarsın. O enne nefa'la la yif'i bi zr'ha ve taba'at'iha şu dünyadan elde ettiğin şeyler kaybettiğin ve sana zarar veren şeylerle denkleşmiyor aslında bunu da anlarsın. Minkettil bedeni ve şuğul elbisi fi dünya ve alada bilim ve hesabı tayli fi alahe. Yani beden olarak çektiğin sıkıntılar, dünyevi işlerle kalbinin meşguliyetlerin, ahiretteki uzun uzun sürecek azaplar, bunların hiçbirini denk gelmiyor. Yani masrafına değmiyor diyoruz ya, masrafına değmiyor şu dünya aslında demek istiyor. Zehid de fî fudûlihâ. O zaman sen fazla işlerden, kendiliğinden kenara çekilirsin. Demek ki sana şunu vermek istiyorum diyor Rezâli, Rahmetullahi Aleyh. Şu dünyada çok şeyler elde ettiğini kabul etsen bile, kaybettiğin şeylerle karşılaştırdığında zararda olduğunu anlıyorsun. 100 sene keyif süreceksin bir yerde, ebedi cehennemde kalacaksın. Bu denklik değil ki. Üç gün lezzetin olacak, on gün ağlayacaksın. Bu kar değil ki demeye getiriyorum. فَلَا تَأْخُدْ مِنْهَا فَلَا تَأْخُذُ مِنْهَا اِلَّا مَا لَا بُدَّ لَكَ مِنْهُ فِي عِبَادَةِ رَبِّكِ وَا تَنَعْعُمَ وَتَلَذُّذَ اِلَى الْجَنَّةِ دَارِ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ فِي جِوَائِرِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْمَلِكِ الْقَادِرِ الغني Şu dünyada o zaman yapacağını is senin kulluk için yeteri kadar olanı al, zevklenmeyi ebedi cennetlerde Rabbul Alemin'in yanında diye teselli bul. Ebedi lezzetleri oraya bırak. Her şeye kadir olan, büyük olan Rabbinin yanında sen lezzet bulacaksın. Böyle düşün. Böyle yaparsan ve alimte ennel halka la ve Anlarsın ki insanlarda vefa yok aslında. İnsanların kimseye vefası yok. Ve enne muunatahum ekseru min muunatihim fima yani ki onların sıkıntısı yararlarından daha fazladır. Kim insanlar yani çevren ve tarak de muhalatat omla fi ma la buddak minu tan tefigu bixirihim ve Böylece onların zorunlu olan ilişkilerini yani insanların zorunlu olan ilişkilerini sürdür ama istifade ettiğini et gerisini bırak insanların zararından sakıncalarından uzak dur. وَتَجْعَلُ سُحْبَتَكَ لِمَنْ لَا تَخْسَرُ فِي صُحْبَتِهِ وَلَا تَنْدَمُ عَلَى خِدْمَتِهِ ee, Böylece sen beraberliğinde, arkadaşlığında asla zarar etmeyeceğin ve ona hizmet ettikçe pişman olmayacağın kimse onunla beraber ol. Kimdir o? Allah Celle Celaluhu. Allah kulluk yapanı pişman etmez kulluğunu yaptığına ve onun sekepi kitabı ve mülaazimetike onun kitabına sarıl. Kitabı ile teselli bul. Fe yekunu bi halin her zaman sen o kitapla beraber olabilirsin. Seni bırakıp gitmez hiçbir zaman. Ama insanlar bırakıp gidiyorlar. Ve tera minhu kulli cemilin ve ifdal. Ve tecidehu 'inda kulli naibetin ve ahirete. Sen eğer Kur'anla beraber olmayı becerebilirsen her güzelliği, her fazileti onda bulursun. Ve bütün dünya ve ahiret sıkıntılarında Kur'an'ın sana teselli olduğunu görürsün. Kema kâle Aleyhissalatu vesselam e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mütekim ne buyurdu? İhfezillâhe tecidhû haytü'tecehte. Sen Allah'ı koru, her yöneldiğin yerde Allah'ı yanında bulursun. <gülüyor> ne özetlemeye çalışıyor bize. İnsanlar dediğin ya çekip giden faydası zararı ölçüldüğünde zararı daha fazla olandır. Allah'la beraber olursan ebedi mutlu olursun. Onun kitabı seni hep rahatlatır. Ve alim de en şeytana habisun. Kadı tecerrade li muadatika. Fe isti'in bi rabbikal kadiril kahir <gülüyor> min hada'l kelbil ve şimdi anlarsın ki sen bu bakışla baktığın zaman şeytan pis bir mahluktur ve sana düşmanlık için kendisini hazırlamıştır. Sen her şeye kadir olan, her şeye gücü yeten Rabbine sığın bu pis köpekten, bu lanetli köpekten. وَلَا تَغْفَلْ عَنْ مكايد مُكَايِدِهِ وَمَسَايِدِهِ فَتَطْرُدَهُ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالَى Sakın burada şeytanın düşmanlığından ve onun hilelerinden gafil olmayasın. Yani gözün açık olsun. Allah'ı zikrederek onu kovmaya çalış. Demek ki şeytan nasıl kovuluyor? Allah'ı zikrederek o. وَلَا تَعْبَ اَنَّ بِذَٓالِكَ Yani bundan bir bıkkınlık, ve usangaçlık olmasın sende fe inne yusirun ida zaharat minka azimetur ricale sen adamlık kudretini gösterebilirsen kolaydır bu şeytanı kovmak kim için zor adamlık kudreti gösteremeyen yani kendisinde bir sebat olmayan şeytanı kovamaz fe innehu kama bak Allah ne buyuruyor onun hakkında nehl suresinin 99. ayetinde اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى Şeytanın Allah'a iman eden kulları üzerinde bir ağırlığı yoktur. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Ama onlar Rablerine tevekkül ederler. Allah'la arası iyi olanın şeytandan korkacağı bir şey yoktur. Şeytandan kim korksun? Allah ile arası iyi olmayan korksun. Çünkü bir yürek ya Allah otoritesi taşır ya şeytan otoritesi taşır. Şeytan otoritesi çoğaldıkça Allah o yürekten çekilir. Allah ağırlığı varsa şeytan o yürekten çekilir. Tamamen gitmez ama ağırlığı olmaz. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ Bir otoritesi yoktur. Allediine iman edenler üzerinde. Ama sen Kur'an ayetlerinden şüpheliysen, Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerini sağa sola kıvırıyorsan, öyleydi böyleydi diyorsan, ümmeti Muhammed'in alimlerini hafif görüyorsan, şeytana yol açtığın için şeytan sende ağırlıktadır bu sefer. Şeytan sana daha çok hükmeder, Allah'ın kitabından daha fazla hükmeder. Yani şeytandan bir türlü kurtulamıyorum, şeytanın dibinden gitmiyorsun ki kurtulasın. Şeytanın ekseninde dönüyorsun, müzik dinliyorsun, şeytanın ekseninde dönüyorsun. Haram işleyen arkadaşların var, şeytanın ekseninde, onun etrafında dolaşıyorsun. Helali araştırmıyorsun, şeytanın kucağına düşmüş oluyorsun. Namaz vakti yaklaştığı halde sen yeni bir program açıyorsun, namazı kaçıracağın belli, şeytana gel beni al buradan diyorsun. Yani şeytan kendisini davet eden, o daveti hazırlayana daha yakın duruyor. Sürekli Allah'ın dostlarıyla beraber olan kimse ise şeytan ona bir fırsat bulamıyor ki girmek için kapısını, bacasını, penceresini sıkı sıkıya kilitleyen soğuktan kurtu. Gene kış olduğu için soğuk olacak biraz ama camı açık olan, kapıyı açık unutan kadar değil. Fare girsin diyesen alttan boşluk bırakmışsın. Fare de girmiş, mutfağı karıştırmış gibi kabul ediliyor. Şeytanla mücadelem. İnnehu <gülüyor> leysalehu sultanun alelle dine amenu ve ale rabbi metevkelun. Rabbine tevekkülde sorunu olmayan mümin kulların şeytan korkusu yok. Yani şeytan onlara bir şey yapamaz. Neden? Yürekleri Allah ile dolu, Kur'an ile dolu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Yemeğini takva adamdan başkası yemesin buyuruyor. Çünkü yemek yemek bir arkadaşlık ve iletişim türüdür. Eğer sen facir bir insanla, dedikoducu bir insanla, bir de bir insanla, Allah korkusu az olan bir insanla oturup yemek yersen, o yemek esnasında sana o duygularından taşıyacak. Sen ona takva taşıyamayacaksın ki. Yemek yediğin arkadaşı bile, bir tost yediğin arkadaşı bile seçersen şeytan senden uzak durur. Ama yerken arkadaş yok. E tefekkürde, düşüncede, abuk sabuk ne varsa, bidatçı ne varsa, ümmet düşmanı ne varsa hepsi senin sofranda, hepsi senin arkadaşın. Elbette sen o zaman şeytanın tasallutundan kurtulamayacaksın. Ve laked sagdaka Ebu Hazim فيما قال Ebu Hazim denen zatın sözü ne kadar güzel. Med dünya ve ma Dünya nedir? Şeytan nedir? Emme dünya fe ma mada fe hulmul ve ma Dünya dediğin şey geçeni, haya hatıra, kalanı da dünyanın kalanı da temenni, başka bir şey yok. Ya hayal ya temenni ya Hatırat ya da beklenti. Dünya başka bir şey değil. وَأَمَّا الشَّيْطَانُ Şeytana gelince fevallahi لَكَدْ اُطِيعَ فَمَا نَفَعَ وَلَكَدْ عُصِيَ فَمَا ضَرَّ Altını çizecek güzel bir söz söylüyor. Şeytana gelince fevallahi Allah'a yemin olsun ki lekat utiya, فَمَا نفعَ Peşinden gidenlere faydası olmadı şeytanın. وَلَكَدْ عُصِيَ فَمَا ضَرَّ Şeytanı takmayanlara da bir zararı olmadı. Demek ki şeytan ortada duruyor. İnsanlar gidip şeytana yamanıyorlar. Şeytan eteklerinde dolaştıkları için şeytan onları istediği gibi sömürüyor. Ve alimte cehalete hadi nefs'i ve cimahe ila ma ve yehlikha. Ve şimdi <gülüyor> bir diğer konu. Şimdi. Sen nefsini de tanıdın, nefsi de anladın, anlattı çünkü. E, nefsin nasıl e, helak edeceği yerlerde veya zarar vereceği yerlerde dizginlenebileceğini sana öğrettim ben. فَنَزَارْتَ اِلَيْهَا رَحْمَةً لَهَا نَزَرَ الْعُقَلَاءِ وَالْعُلَمَاءَ الَّذ۪ينَ يَنظُرُونَ فِي الْعَوَاقِبِ Tıpkı alimler gibi, akıllı insanlar gibi işin sonuna bakıp nefsine rahmet ederek davran ne demek rahmet ederek? Yani. yani nefis de neticede dizginlenebilir, adam edilebilir bir şeydir. Edenler var çünkü. La nazaral cuhali ve sıbyan ellezine yanzuruna fil hali ve la yeftunune li gailetil edem Sakın cahiller gibi, çocukları ol, gibi olma. Cahiller, çocuklar ne yaparlar? Gözünün önünde gördüğü şeye bakarlar. İleriye bakamazlar. Dolayısıyla nefis şu anda bana dondurma al diyor mesela. Çocuk ne yapar? Dondurma, dondurma, dondurma diye anasını bunaltır, babasını bunaltır. Akıllı insan ne yapar? Ebe bademcikleri mi şişiriyor bu der, dondurma istemez. İleriyi görür çünkü. Bademciklerinin şişeceği, karnının ağracağı pozisyonu düşünür. Çocuk bunu düşünemediği için ister. Sen nefsinin ne zaman düşman olarak e, etkisi altında kalırsın? Her dediğini yaparsan. İleri düşünemediğin için nefis senin başına bela olur. Ve Çocuk olma. Çocuklar ilaç acıdır diye onu içmezler diyor Gazali O zaman da böyleymiş. İlaçlar acıymış demek ki. Ama akıllı insan acı da olsa iyi olmak için onu içer. Nefsi böyle terbiye edeceksin. Elbette nefis seni yokuşa sürecek ama sen nefsi daha fazla terbiye etmek için zamanına önüne değil ileriye bakacaksın. Bu elcemte bilcamit takva. Bunun için nefsine takva dizginleri koy. Takva dizgini koy. Bi ente temniha amma la tahtaj ileh bil hakikati min fudul kelam ve nazar ve telbus bi hasletin fasidetin min tuli emenin ev acelin ev hasedin muslimin ev o eklen bihadh şehvet ve şerh ve şerihin ve tu'tiya ma laysa lahum minhu buddu ve la takhafu minhu dararan iz la darurata ilal fuduli. Yani genişçe okudum. Aynı şeyleri söylüyoruz. Toparlayarak şimdi cevap vereyim. Sen de ne yap? nefse her istediğini verme. Her istediği sözü konuşma. Nefsin her istediği yere bakma. Kendine sahip ol, zorunlu olan şeyleri yap, zorunlu olmayanları bırak, nefsin yavaş yavaş terbiye olsun. Böyle yapmazsan, her istediğini yaparsan hiçbir zaman nefsini kontrol edemezsin. Nefis diye bir düşman çıkar karşına bu sefer. Ama Allah Teala nefsini terbiye etme imkanı sana vermişti. Mukaddes Allah Teala alamra ala ibadih bir rahmeti. Allah Teala rahmet edip. Kullarına kolaylıklar gösterdi. Yani kolay yaptı bu işi. Olmaz bir şey değil. Ve عَنْ جَمِيعِ مَا يَضُرْرُمْ emri اَمْرِ د۪ينِيمِ فَاَيُّ حَاجَتِنْ Bizim dindar olmamız için ihtiyacımız olan her şeyi Allah bize verdi. Kolaylık gösterdi. Ne gerek var ki zararlı olan şeylere dadanalım. فَاِنَّ الْاَمْرَ كَمَا كَالَ بَعْضُ الصَّالِحِينَ Bazı salih kulların söylediği gibi bir durum var ortada. اِنَّتَّقْوَا şeyin شَيْءٍ اِذَا رَابَن۪ي شَيْءٌ تَرَقْتُهُ Takva en kolay durumdur. Bana şüphe, şüpheli gelen her şeyi bırakarım, böylece takva olurum. Bana şüpheli gelen şeyi bırakarım, takva olurum. Yani takva göklere tırmanmak değildir. Şüpheli şeylerden kaçınmaktır riskli şeylerden uzak durmaktır. Evet. <gülüyor> Allahu Teala bütün kullarına akıl vermiş. Bu verdiği aklı kullanabilen kulları var, kullanamayan kulları var. Allah Teala bütün kullarına irade vermiş. Nedir irade? Planlama yapıyorsun. O planlamanın gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bazı kulları bu iradeyi kullanamıyorlar. Kullanamaması akıl kıtlığından kaynaklanıyor. Tamamen ise Allah ona bir şey sormuyor zaten. Ama parayı tanıyan, yemeği içmeyi bilen, keyifli uyumayı bilen, gezmeyi bilen, Dostunu, düşmanını anlayan birisi benim aklım yetmiyor diyemez. Evet çok büyük aklı yoktur ama keyfini biliyor. Acıktığını anlıyor, üşüdüğünü anlıyor. Bir insan kar üstünde oturuyor üşüdüğünü anlamıyor. E garibim bunda hiç akıl yok. Bunu buna Allah hesap sormuyor ki zaten. Üşüdüğünü anlıyorsun, acıktığını anlıyorsun, tatlıyla biberi anlıyorsun. Türk lirasıyla dolar arasındaki farktan alınıyorsun, Az verilince kabul etmiyorsun. Maşallah epey deliymişsin sen ya. Melekleri inandıramayız benim aklım azdı, süper akıllı değildim diye. Evet filanca akıllı kadar akıllı değildin ama sende de akıl vardı. Ona göre de iraden vardı zaten. Evet. İnşallah bunlara muvaffak oluruz. <gülüyor> Bu e, şiirlerden sonraki bölüme geçelim ve kun de minel mucahidine fillahi teala böylece sen Allah yolunda cihat edenlerden ol. El <gülüyor> havas min ibadillah teala. "Aliden قال الله قال فيهم سبحانه inna ibadi laysa aleihim sultanun." Allahu Teala'nın o kullarıma dokunamazsın dediği özel kullarından ol Allah'ın şeytan konusunda nefis konusunda ve kunte minal muttaqin allazina lehum saadetud dünya ve ahiret darayn ne demekti dünya ve ahiret dünya ve ahiret mutluluğunu yakalayan takva kullarından ol vasirt hayneydin afdale min kesirin minel malaiketi'l mukarrabin çok önemli bir cümle bu dört şeyi kontrol edebilirsen dünya insanlar şeytan ve nefis vasir tahine idin o zaman olursun efle daha değerli min kesirin minel meleketil mukarrabin Allah katındaki o büyük meleklerden daha değerli olursun çok önemli hedef gösterdi meleklerle yarışıp o mukarrabin meleklerden daha iyi olmayı hedef olarak gösteriyor şimdi. Şöyle, içki içmez, sigara tüketmez, çalmaz, böyle değil özellik. Meleklerden daha kaliteli, iş, adam, fazilet sahibi olmak için, uğraşan birisi olmak. i̇z leyset lehum şehvetun ted'u ilâ kabihin velâ nefsun habîsetun. Meleklerin, o meleklerin, bir şehvetleri yok. Bir nefisleri yok ki onları kötülüğe çağıran. Allah onları yaratmış melek gibi duruyorlar. Sen nefsini, şehvetini, şeytanı, dünyayı ve insanları, şeytanlaşmış insanları, kötü insanları aşarak o seviyelere geldiğin an o meleklerden daha üstensin. Allah'ın izniyle. وَكُنْتَ قَدْ خَلَّفْتَ هَذ۪ي الْعَقَبَتَ طَو۪يلَةَ الشَّد۪يدَةَ وَرَاءَكَ Şu aşama aşama vadi vadi diyoruz ya bu üçüncü vadi de geçmiş olursun. Hani nasıl baş... ilim vadisinden başlamıştık. Vadi vadi vadi. Rabbimizin cennetine doğru gidiyorduk. Üçüncü vadi de biter. Nedir üçüncü vadi? Ne zaman bitecek? Dünyayı aşacaksın. Şeytanı aşacaksın. Nefsi aşacaksın insan etkenini aşacaksın. Aştın mı? Kallıfta hadi lagabeti, tayilete şiddet. Şu şiddetli, uzun, çetin vaadinden de kurtuldun. Ve sabakta algawiqa, kllha ila kllha ila mqsuduğu. Ve la yehulannka. Ve sen böylece büyük meşakkatleri de geçmiş olacaksın. Onlar seni korkutmayacaklar. Yani neden? Bu dört büyük tehlikeyi açtın mı? Bu geçtiğin vadi biraz daha cennet hedefine seni yaklaşacak. Sanki uzakta cenneti görür gibi olacaksın. وَلَا يَهُولَنَّكَ وَلَا يَفْزِعَنَّكَ Demek seni korkutmasın. فَاِنَّهُ مَعَلْ اِسْتِعَانَةِ بِاللّٰهِ تَعَالَى وَالْاَعْتِسَامِ بِهِ لَهَيِّنُونَ Sen Allah'tan yardım ister. Allah'a sarılırsan bu kolay bir iştir. Olmaz zannetme. Bize ne hedef veriyor? şeytan, dünya, insanlar, nefis. Tamam bunlar büyük tehlikeler. Koca bir vadi oluşturuyor. ama bunlar Allah ile beraber sen zor şeyler değil. Korkma. Nesullahu teala. Allah'tan dileriz ve ve hayru en güzel istenecek olan Allah'tır. Ondan isteriz en yemuddeke sana yardım etsin ve iyyana bize yardım etsin. Bi husni tevik ve ve teysiri Başarıyı, yardımı ve kolaylaştırmayı bize ihsan etsin. Fıinnaul Kafi lükküllü muhimmin. O her dert için yeter. Allah her derde yeter. Çare olarak. Walmustaanu bihi fi kullu muadlin. Bütün kördüğümlerde ondan yardım istenir. Fıbiye dihl halku yaratmakta, emretmekte onun elindedir. Vahu ala kulli şeyin kadir her şeye kadir olan Allah'tır. Fe hada ma aradna zikrehu fi hadal bab. Bu 3. vadide sana anlatmak istediğimiz bunlardır. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Yüce ve azim olan Allah'tan başka güç, kuvvet sığınakta yoktur. Evet, böylece üçüncü vadide bitirdi bize. Bu dört büyük tehlikeden hep konuştu. Yani insanlar sana bir barikat oluşturmasınlar. Nasıl oluşturuyor şimdi özetleyelim zihnimizde. Arkadaş çevresinden kurtulamıyorsun, akraba çevresinden kurtulamıyorsun, aile çevresinden kurtulamıyorsun. Niye kurtulamıyorsun? Nefsine hakim olamadığın için. Nefsine niye hakim olamıyorsun? Şeytan seni bırakmıyor. Niye şeytan seni bırakmıyor? Dünyayı sen bırakmıyorsun ondan dolayı. Dünyayı bırakmıyorsun. Ziyafetleri bırakamıyorsun. Hem cennette hurilerle oturup kuş eti, kebap eti yiyeyim istiyorsun. Sonra da cennet şaraplarından içeyim istiyorsun. Dünyadaki ziyafetleri, düğün ziyafetlerini bırakamıyorsun ama. Elbiseyi bırakamıyorsun. Helal haram demeden giyiyorsun. Ama cennette de ipek giyeyim istiyorsun. Yani kurnazlık yapıyor insan. Hem dünya bir avucumda hem cennet öbür avucumda olsun istiyor bunu da Allah vermiyor. Sen dünyada iki yüzlülük yaptın mı Allahu Teala'ya? Hem ben cennetlik kulum ya Rabbi deyip de dünyalık kul olarak yaşadın mı? Bu sefer Allahu Teala şeytanı başına bela ediyor senin. Şeytan nefsini kudur diyor. Nefsin insanlarla seni harman yapıyor. Hem büyük büyük laflar yapıyorsun, hem küçük küçük hatalarla şeytanın avucunda kalıyorsun. İşte bunlardan Nasıl kurtulacağımızı Allah rahmetesin etsin gazalimiz böyle sayfalar dolusu bize anlattı. Elhamdülillah okuduk. Bundan sonra inşallah dördüncü vadisine geçeceğiz. Arızalar, sorunlar, afetler vadisi. Yani bu kadar planlar yaptık. Bunlar belli başlı. Dünya, şeytan, insanlar, nefis bunlar sabit. Bunlar petrol kuyusu gibi sabit. Bir de ansızın çıkan belalar var. Yoktu birden karşımıza çıktı. Bu tip belalara karşı nasıl davranacağımızı inşallah bir sonraki vaadde konuşacağız. O sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdillahi rabbil alemin.